Ve kaç kızı? Error 500, Server Error. 1500, Tatsan Error, Derevasan Error. Liase tr ya da inlater, tats ol ve kınov.